İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin yeni bir programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi geçtiğimiz haftanın krizi kriziyle ilgili olaylarını, raporlarını, gelişmeleri, olumlu şeyleri, olumsuz şeyleri aktarmaya çalışacağız. Bulut Bagatır arkadaşım ve ben Barış Doğru. ilimizden geldiğince neler olduğunu, neler bittiğini size aktarmaya çalışacağız. Bulut yine Türkiye'den başlayalım değil mi? Evet, evet. Herkese merhabalar. Şimdi şöyle başlayalım. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası. İyi ee, bir yerdi, evet, iyi bir yerdi. Söleniyor. Ee, iyi bir yerdinin 2021'de Türkiye'ye aktardığı finansman açıklandı. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 2 milyar yuluk bir yatırımdan bahsediyoruz. Ee, bunun yüzde 85'i özel sektörü yönlendirilmiş durumda, ee, 55'i de e, sürdürülebilirliği destekleyen projelere e, gitmiş. Ee, burada tabii ana amaçta söylenen iyi bir yerden yapılan açıklamada Covid-19'dan Özel sektörün daha doğrusu Covid-19'dan toparlanmasını ve ülkenin yeşile geçişini desteklemek amaçları. Evet bu söyleniyor. kalkınma ve imar bankalarının Avrupa Kalkınma İmar Bankası olsun Fransız Kalkınma İmar Bankası olsun çeşitli Hı -hı. biliyorsunuz böyle çok e, değişik ülkelerin veya ülke topluluklarının Avrupa Birliği gibi değişik bankaları var. Ve bunlardaki ana amaç e, yani sadece bir e, para kazanma değil tam tersi dünyadaki sorunlara aslında bu tür krediler vererek yönlendirerek yani parayı doğru yönlendirerek dünyadaki çeşitli sorunların çözülmesi ama aynı zamanda bunların doğru kullanılıp kullanılmadığı doğru yere aktarılıp aktarılmadığı da önemli sorulardan biri değil mi? Tabi tabi yani zaten bu açıklama yapıldıktan sonra ardından hemen eleştiriler de geldi Financial Times'ta bir haber çıktı öncelikle Hı. onun üzerine dünya cürünü ekonomistlerden de Bilim insanlarından da bu haberi destekleyen, haberin sunduğu verileri destekleyen eleştiriler geldi. Hani nedir o eleştiriler? Biraz ona bakalım. Öncelikle Türkiye gibi Mısır, Belarus veya Kazakistan gibi artık dünyada hükümetinin otokratikleştiği söylenen ülkelere yapılan bu yardımın İBRD'nin kendi ilkesiyle hatta birinci ilkesiyle o da demokrasiye ilkesiyle evet. çeliştiğine dair ee, ve bu yardımlarla da bu, e, bu bence önemli eleştiriler. Şekliler. Çünkü evet. bu bahsedilen ülkelerin hem e, otoriterlik konusundaki eğilimleri belli, hem de şeffaflık konusundaki durumları belli. Yani biliyorsunuz e, bu paraların e, çok açık bir şekilde nelere harcandığı konusunda hani bankadan belli bilgiler alabilir, alınabilir. Hı hı. Ama sonuçta e, Türkiye e, bu konularda hiçbir şeffafla hem Türkiye hem diğer ülkeler. Belli şeffaflığa e, sahip değil. O yüzden bu paraların yani... ...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hani ünlü reklamı vardı. O otoyolları gösterip iklim değişikliğiyle Hı -hı, mücadele evet, ediyoruz evet. gibi. Yani o, o otoyolları gitmiş olabilir. Bunu bilmiyoruz. Ya da Termik Santrale yani, veya gaz veya Havalimanı... ...veya Kanal İstanbul önümüzdeki dönemde gidebilir. Hı -hı. Bunlar e, e, olasılık dairinde. Çünkü bunları zaten bu tür projeleri... E, ...yani çevre karşıtı olarak konumlandırmıyor. Tam tersi sa sanki sürdürüle birlikte uyumlu projelermiş i̇şte, gibi bakarsa, sunduğu için bu bir yeşil badana bizim haline geliyor. Bir... O yüzden bu eleştiri haklı bence de. E, bu eleştiriyi göz ardı edemeyiz. Türkiye'ye tabii ki paranın gelmesini, dış kaynağın gelmesini ve doğru şekilde kullanmasını elbette ki destekleriz. E, tabii yani bu gerçekten bir e, enerji geçişi, yeşil geçiş. Evet. E, ya da veya olursa, adaptasyon konusunda. Adaptasyon, bunlara konularında... mı gidiyor? Yani bu altyapı yatırımlarına mı gidiyor? Yeşil enerjiye mi gidiyor? Yoksa gerçekten... Tam tersine etki yapacak yerlere mi gidiyor? Bu konuda çok ne yazık ki e, emin değiliz. İyi bir evet şeffaflık yok yani iyi bir o anlamda bir kuşkum yok ama iyi bir alınan paraların gittiği yerlerin e, yani emin olmak mümkün değil. Evet evet. E şimdi buradan e, ikinci e, haberimizle devam edelim. E, Amasra'da yani Bartın Amasra ilçesinde e, biliyorsunuz uzun yıllardır süren bir termik santral kavgası var, mücadelesi var. Bu mücadele kapsamında da ardı ardına hep olumlu gelişmeler duyduk. sizlere de duymaya çalıştık. Son süreçte ama bu evet. zamana kadar tabii, e, tabii ki tabii, öyle yani, ilerleme iş. E, yani o mücadelenin karşılığı bu evet, aslında. Bütün Amasra yolunda. halkının aslında hani değişik partilerden de o, o, yani evet. hükümetin e, hükümete ait partilerden yani hükümet partilerinden de e, yerel yöneticilerin bu konuda e, aslında direnişe katıldığını gördük ve çok hı -hı, etkili oldu. Hı -hı. Evet. Ve sonuç... Sonuç şu, yani geçtiğimiz haftalarda yine aktarmıştık. Bu termik santral için hazırlanan imar planları iptal edilmişti. Şimdi yine e, Hattat Holding'in Amasra'da kömürlü termik santral e, üretim lisansı da mahkeme tarafından iptal edildi. Evet, tabii şimdi bu bir üst mahkemeye gidecek. Tekrar dönme olasılıkları her zaman var. Bunları da evet, göz ama... ardı etmemek lazım. Ama şu an lisans iptal, i̇ptal edilmiş. Yani artık orada bir kömürlü bir termik bir santral evet, yapılması mümkün gözükmüyor. Eğer... Tabii ki olağanüstü şeyler tekrar olmazsa, olmazsa. hukuk dışı şeyler olmazsa. Kesinlikle. Ee, şimdi buradan e, gençlerden yine bir çağrı var. Geçtiğimiz hafta da e, küresel iklim grevine dair bir çağrı vardı. E, onu sizlere aktarmıştık. Şimdi e, Türkiye'nin acilen kömürden çıkmasını talep ettikleri yeni bir e, çağrıyla karşımızdalar. İklim için Gençlik Türkiye ekibi e, yapıyor bu çağrıyı. Aslında bakarsak talepleri de... Bizim burada sıkça dile getirmeye çalıştığımız talepler ve haklı talepler. Tabi birincisi Türkiye'nin geç 2030 için kömürden çıkış eylem planını artık duyurması, tamamlaması. Yine aynı şekilde yeni kömürlü termik santrali inşası yapmayacağına dair bir taahhüt istiyorlar. Bir adil geçiş planı açıklanmalı talebi var yine aynı şekilde. Ve son olarak kamu teşviklerini sonlandırması bu kömür Süvans. Yani başta evet yani başta kömür olmak üzere. Bütün fosil yakıtlara bu desteğin sonlandırılması. Ne kadar art, aslında normal, yapılabilir, mümkün talepler değil mi? Yani evet, gençler evet. böyle imkansız bir şey istemiyorlar. Son derece rasyonel, basit yapılabilir şeyler bunlar aslında. Yani bu biraz işte bilime kulak verin çağrısının Türkiye'deki yansıması. Evet, bir de kalkınma politikalarını yaklaşımınızı değiştirmeniz gerekiyor. Evet, Çünkü kesinlikle. yani siz kömürü milli yerli bir kaynak olarak görmeye devam ederseniz... E, tabii ki bu çağrıyı da e, evet. anlamlandırmamız çok zor olur. E, ama sonuçta bence çok dediğim gibi e, naif talepler diyebilirim evet. yani. <gülüyor> e, şimdi şöyle devam edelim. Bir başka çağrı daha var. E, 47 kurum bir araya gelip e, orman kanununun ormanları kurusun e, talebi var. Bu da e, geçtiğimiz haftalarda bunu da aktarmıştık hatırlayan e, dinleyicilerimiz vardır. Belki e, 5 Ocak'ta öncelikle Kastamon ve, ve Manisa'da e, 611.848 metrekare orman alanı Orman sınırlarının dışına çıkarılmıştı. Ardından 7 Ocak'ta Ankara ve Mersin'de 376 bin metrekare orman alanı yine orman alanı, orman statüsünden çıkartılmıştı. Bu da yaklaşık 1 milyon metrekare yapıyor ve e, o da 140 futbol stadyumuna denk gelen bir alandan bahsediyoruz. Yani büyüklüğü kavrayabilmek adına bu önemli. E tabii bunun üzerine işte dediğimiz gibi 47 kurum bir araya geldi ve yeni bir orman kanunu için bir imza kampanyası başlattı Change.org'da. Dileyen dinleyicilerimiz bu kampanyaya da destek verebilirler. Evet yani şey anlamında pejoratif anlamda orman kanunları geçerli olmasın evet. gerçek bir orman kanunu Kanun geçerli olsun. olsun diyorlar aslında STK'lar. Kesinlikle. Yine bu ormanlardan devam edelim istersen. Geçtiğimiz yaz aylarında canımız yanmış çok ciddi şekilde evet. yangınlarla. Temmuz-Ağustos aylarında Türkiye'nin 49 ilinde. Bugüne kadar çıkmıştı. görülmemiş büyüklükte orman yangınlarıyla karşı karşı olduk özellikle Güney Türkiye'nin bütün Güney bölgelerinde i̇şte. bununla alakalı birçok şey konuşuldu işte bu alanlar tekrar nasıl korunacak neler yapılması lazım yani bu yangın sonrası faaliyetler neler olmalı hı hı. çokça tartışılmıştı. Çünkü şöyle şeyler söylendi, hemen ağaçlandıracağız gibi. Evet. Halbuki yangın... Kampanyalar yani, başladı. Evet. Orman alanlarının öyle bir e, ağaçlandırma hı hı. çalışmasıyla yapılamayacağını bütün e, ekologlar ve orman e, üzerine çalışan bilim insanları çok açık şekilde söylediler. E şimdi bununla alakalı da yeni bir çalışma daha yayınlanmış. Yangın ekoloğu Çağatay Tavşanoğlu ve Julie Pazlus bir dergide bir makale Science'da Science'da yayınlanan yayınladılar. aslına bakarsak bu bize şunu söylüyor bu makale Türkiye'nin yangın sonrası faaliyetleri biyoçeşitliliği göz ardı ediyor diyebiliriz. Ne yazık temelde. ki düşündüklerimizi yani kaygılarımızı aslında doğrulayan bir şey tek tip ağaçlandırma ya doğru bir yönelim olduğunu yani çok bilim, bilim dışı hı hı, davranışlarla evet orman alanlarının canlandırılmaya çalışıldığını görüyorlar, yazmışlar. Yani Çağatay Tavşanoğlu Twitter'da bir bunu flüt halinde paylaştı. O tweetlere bakmakta yarar var diyebilirim. Bir de çok kısa oradan birkaç bir şey aktaralım. Öncelikle söylenene göre yani bu ormanların yenilenmesine yardımcı olmak için temel yapılması gereken agresif insan faaliyetlerinden korunması. Bu da ne? İşte yapılaşma, iş makineleriyle alana girme, zeytinlik gibi tarım alanına dönüştürme gibi faaliyetlerden uzak tutulması gerektiğini söylüyor Çağatay Tavşanoğlu. Yine aynı şekilde geleneksel uygulama olan yanmış ağaçların kesiminin olabildiğince hızlı bir şekilde sürdürüldüğünden bahsediyor ve bunun aslında çok ciddi anlamda yanlış bir uygulama olduğunu da ekliyor. Dediğimiz gibi o tweetlere bakmakta fayda var. E buradan geçtiğimiz haftaki gaz kriziyle ...alakalı bir e, gelişmeyi paylaşalım. Evet, evet. Öyle devam edelim. E, bu gaz krizine dair... E, ...yine geçtiğimiz hafta bir konuğumuz olmuştu. Onu e, kısa da olsa... ...bir şekilde ele almaya çalışmıştık. E, şimdi Dikenden Ayşegül Kasab'ın... ...bir e, haberini paylaşmak istiyoruz sizinle. Çevre ve Şehircilik Bir İklim Değişikliği... ...Bakanlığı e, sanayicilere... ...bu doğal gaz krizi boyunca... ...ne bulursanız yakabilirsiniz gibi bir... E, Söylemde bulunmuş evet. diyelim hani buna ne denir tam bilemedim. <gülüyor> yani ülkeyi yakın e, demiş gibi yani evet. metaforik olarak söylüyoruz tabii ki. E, ama zaten bu hani ne yazık ki bu kalk yani enerji politikaları Türkiye'nin biraz böyle. Çünkü hani liniyet üzerine kurulu bir enerji politikası da böyle. Yani linyit birçok bilim insanı söylüyor. Yani ayakkabınızı yakmaktan Türkiye'nin linyitini çok düşük kalitesi. Kadarlı, kalitesi itibariyle ayakkabılarınızı yakmak la elde edebileceğiniz kalori düzeyine ve kirlilik düzeyine, düzeyine ulaşabilirsiniz. Evet. Ee, ne bulursanız yakabilirsiniz. Yani sanayicilerin motorin motorun ve işte fuel oil yakmaya başlayacağını söylemesine böyle bir cevap verilmesi. İnanılmaz bir şey bu tabii. Ya ki. Bu nasıl bir plansızlığın artık hat safası? Bu Üff. ne anlar? Yani ne Paris Anlaşması'nda ne insanla. Ne yani bu, bence o kadar yukarı, yukarı söylemlere gitmek gerek yok. Bu yani ilkel çağların söylemi. Ateş yakmaya döndük ne yazık ki. Bunun iler tutar bir yanı yok. İnşallah bunları da toparlarız. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Bu hafta biraz sevgili Orkan arkadaşımız kayıtları alan çok değerli Orkan arkadaşımızın memleketinin de olduğu Kafkasya'da dolaşacağız inanılmaz hareketli, canlı bir topluluk to, Daha doğrusu milletler topluluğu Bin bir milletin yaşadığı Kafkasya'dan ilk önce bir çerkez ezgisi e, Ürdün e, çerkez topluluğu e, çalıyor Yani söyleme yok, enstrümantal Hep beraber dinliyoruz Herkese merhabalar, iklim habercileri devam ediyor Geçtiğimiz hafta da sizinle çok önemli bir rapor paylaşmıştık Türkiye'de ilk defa buna benzer bir çalışma yapılmıştı e, raporun ismi kronik Kömür Kirliliği Kümülatif Sağlık Etkileri Özel Raporuydu. E, şimdi e, bu raporu hazırlayan e, Heal'dan e, Funda Gacal e, yanımız hattımızda e, Funda Hanım hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum yeni. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. E, şimdi şununla başlayalım. Biz geçen haftana olarak yani ana verileri paylaşmıştık zaten dinleyicilerimizle. E, şimdi biraz daha bu e, raporun metodolojisiyle. ...başlamak isteriz aslında bakarsak. E, hangi Hı -hı. metodolojiyi kullandınız? Çünkü e, bir veri eksikliği de var Türkiye'de. Siz de e, evet. raporda da belirtmiştiniz bunu zaten. Bir onunla başlayalım sonra devam edelim. Evet çok teşekkür ederim. E, bu raporun yapılması için aslında en önemli veri eksikliği... ...santreler bazındaki kilitici emisyonların açık olmamasıydı. Hı -hı. E, bu kronik kömük kirliliği çalışmaları aslında bir saat halinde... ...ve yıl bunu yaklaşık olarak 2012'den beri yapıyor... Ee, Avrupa ölçeğinde yapılırken Avrupa'daki hem kömürlü termik santraller hem de diğer büyük sanayi tesisleri işte bunlar 16 farklı sektörden ee, tesisler hem havaya hem suya hem de toprağa olan kirliliklerini yıllık olarak raporluyorlar hı hı. ve bunun üzerinden gidiyor. Şimdi biz Türkiye'de bu çalışmayı yaparken bizim elimizde böyle bir verseti yok. Yani gerek bir demir-çelik e, üretim tesisi olsun, gerek kömürle çalışan veya doğalgazla çalışan bir santral olsun, biz bunların karbon emisyonlarını veya hava kirletici emisyonlarını bilemiyoruz. Onun için... Biz sıfırdan başladık. Şöyle yaptık öncelikle, Türkiye'de büyük diye tabir ettiğimiz, işte tüm dünyada da geçen 50 megawatt ve üstü kurulu güç diye bir e, birim vardır. Biz dedik ki, Türkiye'de şu anda çalışan 50 megawatt üstü kurulu güçte kaç tane santral var? Ve onlara baktık 31 adet santral vardı. Bunlardan işletilen şu anda 30 tane vardı. Ve bunlardan şu anda işletmediği olanlar en eskisi hangisi ona gittik? İşte 1965'te Kütahya'daki termik santraller işletmeye başlamıyor En eskisi o ve o günden bugüne emisyonlarını tahmin ettik. Emisyonlarını tahmin ederken de şöyle yaptık. Yıllık olarak bunların e, ne kadar elektrik ürettikleri... Bu elektrik üretimine bağlı kullanılan yani mevcut kapasite faktörleri yani kurulu güçleriyle ne kadar kömür tüketebildiklerini önce bir hesapladık. Sonra ne kadar kömür tüketebildikleri üzerine bu kömürleri nereden çıkartabilecekleri veya ithal kömürse nereden geldiğine bir baktık ee, ve bunlar üzerinde işte bu kömürün ne kadar kükürt ne kadar toz içeriği vardır. Bunun üzerinden bir hesaplama yaptık. E tabii hesa bu hesaplama yaparken şuna dikkat ettik. Örneğin Çanakkale'deki bazı termik santraller bizim daha önceki kronik kömür kirliliği çalışmalarımız üzerine emisyonlarını açıklamışlardı. Hı -hı. Yani Türkiye'de aslında bu emisyonlar ölçülmüyor değil. Bu emisyonlar ölçülüyor çünkü bakanlığın, Çevreşehircilik Bakanlığı'nın bir sınır değeri var ve bunu tutturmak zorundalar. Eğer ki tesis kendi özelinde bunu açıklamışsa biz tesisle ters düşmemek için ve yanlış bir şey yapmamak için onu kullandık. Eğer tesis bu emisyonları açıklamamışsa fakat bakanlığın veya başka bir kurumun daha önceden yaptığı yani bakanlıktan onaylı bir çalışması varsa bunu kullandık. Eğer hiçbir şey yoksa bu bahsettiğim tahmin modeline başvurduk. E, bu tahminlerden sonra filtrelerin olup olmadığına baktık. Mesela bazı santrallerin filtreleri Hemen çalıştığında e, inşa edilmiyor da, belli bir süre çalıştıktan sonra inşa ediliyor. Ne zaman devreye girmiş buna baktık. Eğer ki filtreleri varsa da o filtreleri biz yeterli, yani bakanlığın mevzuatını karşılıyor kabul ettik. Ta ki ne zamana kadar? 2020'de, e, dinleyiciler çok iyi bilirler, 2020'de santrallerin filtrelerine ilişkin büyük bir kampanya oldu. Bazı özelleştirilen termik santrallerin filtreleri veya diğer çevre yatırımları yoksa uzatma süresi veriliyordu buna. Hı hı. Şimdi bu ne demek? O dönemde bazı santraller geçici olarak kapatıldı. Ve geçici olarak kapatılmanın arkasında bakanlığın bizzat şöyle bir beyanı vardı. Yani hava kirliliği kontrol sistemleri yeterli olmadığı için kapattık. Yani örneğin şu anda Muğla'daki Kemerköy santrali gibi santrallerin, işte 3 tür aslında biz buradan filtreden bahsediyoruz. Ve özellikle kükürt dioksit üzerine çok gitti bakanlık o dönemde. Onlar çok eksikti. Var ancak yeterli değil. Yani verimliliği düşük, eskimiş olabilir. Başta o şekilde inşa edilmiş olabilir. Bunları alırken de işte bunların belli bir süre e, mevzuata uymadığını ancak hiç arıtmadan da kirliliğini bırakmadığını tahmin ettik. Yani dediğim gibi eğer ki beyan varsa o beyanlar kullanıldığı beyan yoksa tahmin modeli üzerinden kullanıldı. Tahmin modelinde en son emisyonları tahmin ederken de Avrupa Çevre Ajansı'nın bir veri tabanı var. Ee, bu veri tabanı bakanlık tarafından da kullanılıyor. Çünkü bakanlık aslında hiçbir şey raporlamı, la, raporlamıyor değil. Yurt dışına e, uluslararası raporlara şu tahminler yakılıyor. Türkiye'de elektrik üretiminden artı ısınmadan kaynaklı kirletici emisyonlar raporlanıyor. Ve bu raporlamada da bizzat Avrupa Çevre Ajansı'nın bu veri kullanılıyor. Biz de onu kullandık. Zaten şöyle bir e, kontrol de ettik. Yani bizim acaba tahmin ettiğimiz yıllık emisyonlar bakanlığa raporladığı Elektrik ve ısınmadan kaynaklı emisyonları geçmiş midir diye geçmemişti. Bunun üzerinden bir tahmin yaptık. Yani emisyon tahminleri tam olarak böyle geçti. O yüzden iyimser hani diyoruz. Çünkü eğer ki şirket raporlaması onu, şirket raporlaması da bakanlığınkini Hiçbir şey yoksa da mesela filtresi varsa biz o filtreleri 7-24 çalıştırdıklarını, işte bakanlığın mevzuatına uyduklarını varsaydık ki bazı santrallerin mevzuata uymayıp ceza kesildiğini biliyoruz. Ama spesifik olarak bunların hangi santraller olduğunu bilmiyoruz. Peki ben şunu da merak ediyorum. Şimdi bu çalışma sonunda 4.8 trilyonluk bir sağlık maliyetinden evet. bahsediliyor. Bu maliyeti ölçerken hangi? verileri kullandınız. Ya yani Neye göre bu rakam çıktı? Hı hı. Şöyle yapılıyor. Burada aslında birkaç faktör var. Şimdi bu emisyonlar aslında hesaplayınca iş tam olarak bitmiyor. İş birazcık daha kompleks. Ee, bunlar bir e, hava kirliliği modellemesine giriyorlar. Burada da MEP'in işte hava kirliliği modellemeleri kullandık. Yine Avrupa bazında ve şu anda bu arada şeyde not etmekte belki fayda var. Bu bahsettiğim emisyonlar açılacak. Bahsettiğim emisyonlar e, geçen yılda daha doğrusu birkaç ay önce çıkan yönetmeliğe göre e, 2024'ten sonra raporlanacak işte 2023'ün emisyonları raporlanmaya başlayacak hı hı. E, bu veri tabanı dediğim gibi açılacak bu veri tabanı açıldığında da yine bahsettiğim bu Avrupa Çeviri Ajansı'nın tahminleri de kullanılacak bakanlığın pardon işletmecinin e, raporladığı veriler de kullanılacak ve yine bahsettiğim hava kirliliği modellemesine girerse e, MEP'in tahminleri MEP'in modeli kullanılacak biz hava kirliliğini modelledik yani rüzgarın yönüne göre vesaire vesaire bunlar bir laboratuvarda modellendi ve sonra nüfusla karşılaştırıldı. Yani mevcut nüfusta da birazcık daha geriden geliyor veri setleri. Nasıl bir veri seti var orada? E, dünyayı, dünya bütün dünyayı böyle gripler halinde bölmüşler. Hı hı. O kullanıldı. Ondan sonra ne kadar sağlık etkisine bakmak esas sorundu. Yani şimdi orada bazı rakamlar görüyorsunuz. İnsanlar sorabilir. Ya bu erken ölüm Şöyle i̇şte astım hastası olan çocuklarda astım ataklı gün neden bunlar spesifik diye insanlar söylebilir. Şöyle Dünya Sağlık Örgütü 1999'da Extern E diye bir çalışma yapıyor. Extern'inin e açılımı da e, enerji metodolojisinin dışsallığı diye geçiyor. İngilizce raporlar bunlar 1999'da ilk olarak yapılıyor. İşte yaklaşık 408 sayfalık bir rapor var onun ek bir 512 sayfalık bir rapor daha var. Burada şunu yapmışlar, tüm dünyada çalışmaları toplamışlar. Kömür yakan e, yerler olabilir, işte demir-çelik fabrikası olabilir vesaire vesaire ama hava kirliliğinin olduğu yerle olmadığı yerdeki e, sağlık sorunlarını karşılaştıran raporları toplamışlar ve bunun üzerinden bizim verdiğimiz aslında rakamları oluşturabildiğimiz hastalık yüklerine bakmışlar. 99'daki bu raporu da sonra 2005'te güncellemişler. Çünkü demişler ki daha çok biz hava kirliliğinin daha da kötü olduğunu fark ettik insan sağlığı üzerine. Bir güncelleme gelmiş. Biz bu rakamlara yani buradaki erken ölüm verisini verirken hangi kirletici, yani bu partikül madde olabilir, işte kükürt yoksutu olabilir az önce bahsettiğim tek de hava kirletici yok çünkü. Ee, biz bunları nasıl gaz emisyonları diye bir grupta topluyorsak biz bunları da hava kirliliği olarak bir e, grupta topluyoruz. Ama her bir kirleticinin e, Metro küpteki ne kadar artışı, e, nüfusa ne kadar zarar verebilir, yüzde oranları nedir? İşte yüzde 95 güven aralığında dediğimiz bir liste oluşturmuşlar. Biz tekrar o nasıl ki e, kareler halinde işte insan karşı ne kadar insanın ne kadar kirlikten etkilendiğini bulduysak, e, ne kadar buradan sağlık sorunu oluşturabileceğini de dünya sağlık örgütünün yöntemini kullanarak yaptık. Ve en sonunda da artık bunun maliyetinin hesaplanmasına geldik. Orada da aslında çeşitli yöntemler var, çeşitli tartışmalar var. Bunlardan bir tanesi de kafe direktifi ve yine Avrupa Çevre Ajansı'nın yapmış olduğu başka bir araştırma. Burada işte kafede verilen bir health and var. Mesela orada deniliyor ki işte her bir erken ölüm için sağlık maliyeti bu kadar olabilir. İşte astım hastası bir çocuğun astımı her günü için sağlık maliyeti bu olabilir diyor. Bu tabi yine Avrupa e, ölçeğinde yapılmış bir çalışmaydı. Yani oradaki maliyetleri doğrudan Türkiye'de kullanmak çok uygun olmayacaktı. E, o yüzden mesela orada tek tek kontrol edildi onlar hangi e, sağlık sorunu nasıl bir sağlık maliyetine neden olabilir diye. Ve burada ya gayri sayfi yurt içi e, hasıla ile ya da alım gücü e, paritesi ile hat sayılarla çarpılarak her bir yıl için Türkiye'de bir maliyet oluşturduk. Böyle aslında çok aşamalı ama baktığımızda bütün kaynaklar, hem dünyada zaten bunlar kullanılıyor. Yani dediğim gibi sadece Türkiye değil bu. E, Avrupa'da da yapılıyor bu çalışmalar, Amerika'da da yapılıyor bu çalışmalar. Hem e, bu çalışma yapılırken zaten Dünya Sağlık örgütü'nün bu bahsettiğim eksterne çalışması rolü oynuyor. E, sağlık maliyeti hesaplanırken de biz Avrupa'da belirlenmiş sağlık maliyetlerini ...Türkiye'nin kısaca alım gücüyle kıyaslayarak e, bulmaya çalıştık. Funda Hanım çok teşekkürler. Gerçekten müthiş bir projeksiyon. Ben inanılmaz e, etkilendiğimi söyleyebilirim. E, gerçekten ellerinize sağlık. Ve bütün Sağ bu hesaplamaların sonucunda da... ...Türkiye'deki kömür santralerinin 55 yıllık karnesini çıkardınız. Bu da 4.8 trilyon bir sağlık maliyetine... ...ve ondan da önemlisi 196.091 erken ölüme Herkes neden öyle. olduğunu evet. ortaya koydunuz... İnanılmaz bir çalışma gerçekten. Gerçekten kutluyorum sizi. Çok da teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Yani dediğim gibi hani buradaki rakamlar neden ki süratli? Aslında onun da hani cevaplamaya çalıştım. Buradaki rakamlar küsur çünkü bu bir matriksa e göre etiyor. Evet. Ve tabii ki tahminin üzerinde olabilir. Çünkü bir biz sadece hava kirliliği baktık. Toprak ve su kirliliği bunun içine henüz girmedi. İklim Hı -hı. bunun içine girmedi. Evet, ee, ilimsel çünkü hesaplar ise, olduğunu da evet. görüyoruz zaten. Çok daha büyük maliyetler olduğu tahmin edilebilir. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yenimize katıldığınız için görüşmek üzere. için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Fundogacalı'ya tekrardan teşekkür ederiz verdiği bilgiler için. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Ardından iklim habercileri devam edecek. İklim habercileri devam ediyor. Herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor. Ee, şimdi biraz daha doğal gaz kriziyle özellikle Avrupa'daki doğal gaz kriziyle devam edelim. Çünkü bununla alakalı ardı ardına e, raporlar yayınlanıyor. En son e, yayınlanan raporda Carbon Tracker tarafından e, sunuldu bu analiz. E, şunu söylüyor aslında bakarsak bu küresel e, hem doğal gaz krizi hem petrol fiyatları tabii yani genel anlamda. Hepsi posili. biline bağlı tabii ki aslında evet. bunların yani, enerji fiyatlarındaki artışlar artışlarla sula ilgili, ilgili. E, bu küresel petrol fiyatlarının varil başına 90 dolara dayanması hatta 100 dolara e, gelmesi bekleniyor. E, bu bu rakamlara çıkmasıyla beraber e, yatırımcıların uzun vadeli fosil yakıt projelerine e, yatırım iştahının artabileceğinden endişe ediyor. Karbon yani e, petrolde fosil yakıt ama doğal gaz evet. e, kısmına dönebilecekleri. Hı hı. Ya Buraya bir nakit aktarımı e, olabilir diyor ve tabii bunun da... E, uzun vadede çok ciddi anlamda iklim hedeflerine darbe vurabileceğini söylüyor. Bu söylüyorum. Avrupa Birliği'nin geçen haftalardaki aslında büyük tartışmasının Hı -hı. da e, aynı şekilde aynı e, sorunun e, kamusal tartışmasıydı aslında. Evet. E, yani hem piyasa aktörleri hem e, kamu yönetimleri Avrupa'da aslında ve dünyanın başka yerlerinde e, bu e, kömür yerine e, ve petrol yerine Doğal gaza dönüyorlar ama aslında o da bir fosil yakıt bu unutuluyor bazen. Tabii yani burada bir karbon tracker'ın bir uyarısı da var. Uyarı da şu sizin bu uzun vadede yapacağınız yatırımlar boşa çıkabilir. Çünkü özellikle işte hükümetlerin bu 2050-2030 hedefleri farklı vadeli hedefleriyle beraber yenilenebilir enerjinin ucuzlamasıyla bu yatırımlar bir anlamda elle patlayabilir. Yani daha önce stranded assets dediğim evet. yani ölü yatırımlar dediğimiz Bizim atıl varlıklar, e, atıl varlıklar e, kömür e, zaten dönüşmüş durumda. Ama doğal bu kadar e, ani yatırıma girmek e, çok e, mantıklı. mantıklı değil. Ya uzun vadede yine zararlı olacak. Yine aynı şey olacak Ondan yani. Olacak. Sonuçta bir yatırım yapıldığı zaman ona büyük bir para harcanıyor. Yani evet. Doğalgaz boru hatları olsun, çıkarmak olsun, e, uzun dönemli anlaşmalar olsun. Bu e, aslında yenilenebilir enerjiye dönmesi gereken kalemlerin, e, bütçelerin e, yine bir fosil yakıta dönmesi uzun vadede önemli bir sorun yani Çünkü bu uzun vadeli bir, e, yani o, bu fiyatlar hep bu şekilde gitmeyecek. Bu fiyatlar düşmeye başladıktan sonra bu, e, o iştah kapanabilir. Evet. Şimdi yine yeni bir çalışmayla devam edelim. Enver tarafından yayınlanmış. Gaz krizinin 2021'de Avrupa'nın kömürden çıkışını durma noktasına getirdiğini söylüyor raporun çıktısı bize. Bu raporla Yine aynı şekilde 2021'de gaz fiyatlarının %585 arttığını ve bunun da bu hatırlarlar dinleyeceğimiz biliyordur. OPEC'nin 1970'deki petrol krizine benzer bir krizle karşı karşıya olduğumuzu. Evet yani şöyle oluyor sanırım anladı, anlayabildiğim kadarıyla. Kömürden hızlıca çıkmaya çalışıyorlar. Bu sefer hızlıca doğal dönülüyor. Ama doğal gaz da kısıtları olan bir kaynak. Ve bu sefer doğal gaz fiyatları yani. Arz talep e, hikayesinden Hı. arz art, e, talep arttıkça e, arz aynı şekilde cevap veremiyor ve bu da fiyat, artışı fiyat artışını yol açıyor ve başka bir krize dönüşüyor Düşüyor. sonuçta. E, Tabi ama bu rapor bunun yanı sıra e, yenilenebilir enerjiye dair de önemli çıktılar sunuyor bize e, özellikle rüzgar ve güneş enerjisinin Eylül'e hariç e, yılın ikinci yarısında her ay yeni rekorlar kırdığını e, söylüyor videoda bununla beraber yenilenebilir enerjilerin bu gaz krizi boyunca verim sağlamadığı eleştirileri de vardı hatırlarsanız e bu eleştirilere le ters bir sonuç aslında bizim önümüzde. Yani veriyor. o bir söylem olduğunu aslında görmek lazım hani hatta bu krizin arkasında yenilenebilir enerjilerin artışı gibi mantıksız bence yani kendi mantığını kendisi tüketen bir mantık hı hı. bu aslında. Bir, bir tür kısır döngü yaratan bir şey. Evet. Böyle bir şey yok çünkü güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjik yenilenebilir. Yani böyle bir enerji kısıtı olmayan bir alan ve büyük oranda da maliyetleri fosil yakıtların altına inmiş. Sadece yapılması gereken bunlara daha çok yatırım yapmak başka bir aslında şeye ihtiyaç yok. Hı hı. Özellikle güneş enerjisinde Avrupa'nın Hemen hemen her yerinde çok ciddi bir yükseliş görüyor rapor. E, 2021'de 2019'a göre %20 daha fazla güç yani enerji üretildiği güneş enerjisiyle söyleniyor. Ve yine bu dönemde Hollanda ve İspanya'da e, bu elektrik üretimi güneş enerjisinden ikiye Evet. Ben. Aynı şekilde rüzgar enerjisinde de özellikle deniz üstü yani offshore dediğimiz hı hı. rüzgar enerjisinde önemli atımlar olduğuna dair zaten şimdi, haberleri evet, şimdi yapmıştık. Şimdi aslında onunla devam edeceğiz biraz da. Hı. Hem özellikle Çin bu konuda bir rekor kırmış hem onu paylaşırız hem de e, bu enerji dönüşümüne yapılan küresel yatırımın miktarını açıklayan da yeni bir rapor yayınlandı Bloomberg neft tarafından e, küresel yatırımın 755 milyar dolara e, ulaştığını ortaya koymuşlar e, tabi burada işte güneş enerjisi yılda da yüzde, evet, göre 27 bir artış, bir artış var çok ciddi bir artış yani bazım sanmayacak bir Artıştan bahsediyoruz ama tabii yine rapora göre net sıfır hedefine ulaşmak için yatırımların 2025'e kadar 3'e katlanması gerekiyor. O tarihten sonra da 2'ye katlanarak devam etmesi gerekiyor. Yani, yani bu çok, daha çok, çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Özellikle net sıfır hedefi için. Hı hı. E, rapor burada bölgelere göre de bir değerlendirme yapmış. E, birinci sırada Asya Pasifik bölgesi var. 368 milyar dolar ile en büyük yatırımı yapan bölge oluyor Asya Pasifik bölgesi. 2021'de yine %38'lik bir büyüme sahip bir bölgeden bahsediyoruz. Avrupa, Orta ve Afrika'daki enerji geçiş yatırımı ise 2021'de yine %16 artmış. Ve 230 milyar dolara ulaşmış. Amerika bölgesi için ise %21'lik artıştan söz edebiliriz. Bu da yaklaşık 150 milyar dolar gibi bir Aslında rakam Aslında bölgeler var. neredeyse eşit sayıda 3 evet, e, aşağı 5 yani, yani artma oranı... Yani her yerde küresel olarak... Her yerde bir hı hı. artış olduğunu hı hı. görüyoruz. E tabi burada işte yine Çin 2021'de 266 mily milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu da en büyük yatırımcı konumuna yani yükseltiyor Çin'i. Bunu ABD takip ediyor 114 milyar dolarla yine Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'da arkalarından geliyor. Hı hı. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Nermine, Mehdova'dan Kızlar Mahnis'ini dinliyoruz e, ardından. Yine Kafkaslar'da, yine Azerbaycan'dan bu sefer. Herkese tekrardan merhaba. E, geçtiğimiz haftalarda da sizlerle e, bazı büyük sigorta firmalarının e, 2021'e dair verilerini, öngörülerini, daha doğrusu verilerini paylaşmıştık, analizlerini paylaşmıştık. Şimdi onlardan yeni bir tanesiyle devam edelim. EON yeni bir e, analiz yayınlamış toplamda 2021'deki aşırı hava olayları maliyetinin 329 milyar doları bulduğunu söylüyor bu rapor ki diğer aktardığımız raporlara göre daha yüksek bir rakamdan söz ediyoruz burada. Yine aynı şekilde ama bu poliçeler üzerinden değil evet, mi? Yani yani bunu... Sigortalanmış varlıklar üzerinden gidiyor bütün hesap. Halbuki sigortalanmamış. Şimdi bu sigortalanmamış rakam bu 329 milyar. Sigortalan... Sigortalanmamış varlıklar mı Evet yani sigortalanmış e, 130 milyar dolar okay. gibi bir rakam söylüyor. Bu da yaklaşık işte %38'e ne denk geliyor ki evet. burada şöyle de bir ayrım yapıyor. Deprem ve kuraklığı da işin içine katarsak o, o zaman rakam 343 milyar dolara çıkıyor. Yani e, bu e, sigortalanmamış varlıkların başına gelenlerle e, yani buna sigortacılık dilinde işte gap deniyor yani hı hı, bir, hı, arada bir açıklık bu açıklık giderek büyüyor. Evet. Bundaki e, büyük pay sahibi olan da iklim krizi aslında onu görüyoruz. Hı hı, hı. Şimdiye kadar e, tahmin edilen e, hani sonuçta bir risk yönetimi bu sürekli hesaplanan belli poliçeler belli varlıklar var sigortalanan şimdi o... Varlıkların çok daha fazlasına sigortalanmış veya sigortalanmamış ikisinde de çok daha büyük hasarlar görüyoruz iklim krizi nedeniyle. Evet. Sonuçta da büyük bir açık oluşuyor. Bu açıkta yine iklim adaleti bağlamında gidersek daha çok gelişmemiş, az gelişmiş ya gelişmekte olan ülkeler veya gelişmekte olan ülkelerinde yoksullarının sigortalanmamış varlıkları. Çünkü belli bir zenginliğin üzerinde olmadıkları için bunları kendi varlıklarını, arabalarını, kaldıkları eş barındıkları yerleri de sigortalamamış oluyorlar. Evet, evet. E şimdi buradan bir e, Deloitte'un yaptığı bir araştırmayla devam edelim. Hı hı. E, i̇ş dünyasında iklim krizi konusundaki endişeyi ölçmüş Deloitte. E, 21 ülkeden 2000'i aşkın yöneticinin katılımıyla hazırlanmış bir rapor. E, bu e, rapora göre iş dünyasında iklim krizi nedeniyle duyulan endişenin e, her geçen gün arttığı, gibi bir sonuç var raporda. Ee, yine yalnız burada bir ancakla devam edelim. İş dünyasının sürdürülebilirlikle ilgili adımları süreçlerini çok hızlı bir şekilde Entegre edemediğini söylüyor rapor. Yani endişe çok, eylem az. Evet, evet, evet. Yani o şekilde özetleyebiliriz. Yani çok mesela üst düzey yöneticilerin %89'u iklim krizi yaşandığını kabul ediyor. Yine katılımcıların %63'te ...kurumlarının iklim krizi konusunun son derece endişeli olduğunu e, belirtmişler. Yani dediğin gibi endişe evet var ortada bir kaygı var ama o kaygı bir sonuç doğurmuyor. Yani Halbuki şirketi... diğer iş planları konusunda hani düşünsenize hani bir e, diyelim ki ham maddesinle ilgili bir sorun olduğunu... ...veya müşteri uh -huh. veya teknolojik dönüşüm bir şirket hemen bu konuda adım atar... Ama bu konularda sadece endişe duyuyorlar ne yazık ki. Tabii biraz daha büyük belki yatırımlar gerektiren şeyler var. Ama bence sadece bundan kaynaklanmıyor. Bu bir düşünsel, burada bariyer gibi bir şey var. Bir düşünsel tıkanıklık var aslında. Hı -hı. Çünkü sürdürülebilirlik konusunda yani iklim krizine karşı mücadele konusunda her şey para değil. Biraz mantığını değiştirmek, biraz kadronu... Buna göre eğitmek, yeni bir perspektif e, ya. kazanmak. Evet. Yani yeni bir dünyada yaşadığını fark etmek. Aslında bütün e, dediğim gibi her şey hı hı. E, illa bir bütçe gerekmeyen şeyler de var. İlk önce e, aşağıdaki elmalardan çok rahat başlayabilirler. Bu aynı zamanda onlara tasarruf anlamına da gelir. Gelecek, Ama düşünsel olarak büyük bir Değişik atalet gerekiyor. içindeler. E, i̇ş dünyası da öyle yani. Kesinlikle çünkü zaten yine katılımcıların %50'si iklim değişikliğinin... Ee, operasyonlarını olumsuz etkilediğini vurgulamış. Şu anda hali 50si evet, Şu anda hazırda. Yüzde bunu söylüyor. Ya, ya bu atalet var. Evet. Düşünceleri değiştirmeseler bile maddi olarak da artık çok ciddi anlamda zarar görmeye başlıyorlar. Bunun Büyük önüne Yine gerekiyor. kamu desteklerini bu konuda kamular, kamunun devlet yönetimlerinin harekete geçmesini bekliyorlar. Ama bu çok doğru bir mantık değil. Şirketler kendileri de birçok aksiyonu rahatça alabilirler. Her şeyi kamudan beklemek zorunda değildir. değiller. Evet evet. Şimdi buradan biraz Çin'e dönelim. Çin'in devlet başkanı Jinping bir açıklama yap yaptı. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde Çin'in düşük karbon hedeflerinin normal hayatı etkilememesi gerektiğini söylemiş. Bu aslına bakarsak biraz Çin tarafından zaten beklenen bir açıklamaydı. Özellikle bu işte Covid sonrası bu ekonomik durgunluğu aşmak için çok ciddi miktarda karbon salımına da neden olmuşlardı ve o lokomotifi tekrar döndürme yani ileriye taşımak istiyorlar kendilerini. Evet. Normal hayatı etkilememe derken tabii ki Çin Bunu... biraz şeyi kastediyor. Sonuçta Çin yani genel olarak baktığımızda yoksulluğun da olduğu hı hı. bir bölge, milyarı aşkın bir nüfusu nüfusa sahip. Sonuçta kendi yurttaşlarının şeyinde düşürmek istemiyor hayat e standartlarını yani burada... zaten çünkü çok yüksek bir standart değil yok bu yok. anlaşılır bir şey ee, ama e, bir şey yapmaksından başka çaresi de yok, yok. yani şöyle bir şöyle bir açıklaması var emisyonları azaltmak üretkenliği azaltmakla ve hiç emisyon salmamakla ilgili değil demiş doğru açıklamasında yine aynı şekilde işte bu normal hayattan biraz da kastettiği e, enerji güvenliğini sağlamak işte endüstriyel tedarik zinciri güvenliğini ve gıda güvenliğini ...sağlamalıyız diye özellikle bu gıda güvenliğini sağlamak konusunda işte senin de belirttiğin gibi... ...bu yoksullukla beraber iyice o bölgelerin, o insanların daha da yoksul hale gelmemesi için... Evet yani burada bir denge tabii ki her ülkenin de bu dengeyi gözetmesi tabii ki gerekiyor. Çünkü sürede bir kalkınma aynı zamanda kimseyi geride bırakmamak demek. Hı hı. Zaten yoksulluk düzeyini altlarda olan insanların daha fazla e, hani bir de enerjiden yoksun kalması, gıda yerleşimden de zorlanması e, anlamlı değil ama bunlar birbirine uyumlu, uyumlu gidebilir. E, Çin'in de aslında bu konuda e, hiçbir şey yapmıyor diyemeyiz. Çin bir dönüşüm geçirmeye çalışıyor. Evet. bu burada biraz daha Çin e, Pink'in kendi siyasi kariyeriyle de alakalı bir, e, bir söylemi var. Çünkü özellikle önümüzdeki günlerde bir Komünist Parti toplantısının düzenlenmesi bekleniyor. Bu bu, part, bu toplantı yazlanırken istidam ve büyüme konularında herhangi bir yara almak istemiyor. Evet o da bir hesap verecek sonuç olarak. Evet. Büyük ihtimalle işte parti yönetimine sonuçta parti yönetimi de belirli düzeylerde de olsa halkın mutluluğuna bağlı. Aa, yani tabii. sonuçta şey bir sistemde çok şeffaf ve şey yani bir sistem olmamasına karşın o şeyi hissediyorlar yani üzerlerinde bakalım göreceğiz bunu. Şimdi o zaman yine kısa bir müzik arası verelim. Bu sefer de bir yine Kafkasya'dan bir Ermeni ezgisi Yerevani Akçik inşallah doğru söylüyorum. Element Element Band söylüyor. Herkese merhaba tekrardan. Çin'le alakalı bir haber vermiştik. Şimdi yine Çin'le devam Çin'deyken edelim. Çin'deyken bu kadar uzağa gitmişken biraz evet, daha Biraz orada kalalım. kalalım. Biraz önce de söylemiştik Çin açık deniz rüzgar enerjisinde bir rekor kırdı. Bu sene yaklaşık 16.9 gigawatt açık deniz 30.67 gigawatt da kara tipi olmak üzere toplam 45,57 gigawatt yeni rüzgar 47.57. 47.57 pardon. Evet GW yeni rüzgar enerji santrali kurulumu gerçekleştirmiş. Bu da bir yılda konuşlandırılan dünyanın toplam açık deniz rüzgar kapasitesinin neredeyse yarısına denk geliyor müthiş bir rakam gerçekten evet, evet. daha bence özellikle bu rüzgar şey deniz üstü rüzgarda çok daha gelişecek Potansiyel çünkü karalarda var. hani belli zorluklar var biliyoruz hani hı hı. tarım alanları yerleşim yerleri falan gibi ama denizler bu konuda gerçekten daha çok, çok iyi teknolojilerinde de çözdüler bazıları çünkü yere sabit bile değil yüzer, hı hı. yüzer deniz yüzer, evet, yüzer evet. bazı sistemler de var çok daha hani deniz dibine etkisi de daha az bu konu çok daha gelişecek belli ki. Evet bu arada Çin'de de yeni rüzgar ve güneş enerjisi kurumları yine 2021'de 100 gigawattın üzerinde toplamda. gerçekleşmiş toplamda. Bu da çok ciddi bir rakam. Evet. Şimdi yine Çin'de kalalım kalmaya devam edelim ama bu sefer Çin'de gerçekleştirilecek bir etkinlikle alakalı olimpiyatlarla kış, kış olimpiyatlarıyla alakalı konuşalım. Bugün itibariyle başlıyor 4 Şubat itibariyle. Hı hı. Evet, ama tabi burada bir ama, ama gerekiyor. Ee, yeni yapılan bir araştırma e, kış olimpiyatları düzenleyebilecek şehirlerin sayısının hızla azaldığını. Evet şimdi bu koyuyor, kış olimpiyatları kışın göbeğinde ve karla yapıldığı için hı hı. belirli merkezlerde yapılıyor. Yani her yerde bir kış olimpiyatı düzenlemeniz mümkün, mümkün değil. değil. O yüzden aslında sürekli tekrar ediyor. Evet. Mesela en ünlüsü ben. Çok bu kış sporlarına çok fazla bilgili biri değilim ama mesela Sam Norris hepimiz duyuyoruz. Hı hı. Yine Lille, Lille Hammer diye bir hı hı, e, evet. sanırım İsveç'in e, bir e, bölgesi. E, bunlar kış olimpiyatlarına defalarca e, ev sahipliği yaptılar fakat. Artık e, yapamayacaklar. yapamayacaklar evet çünkü yeterince kar almıyor. Ya hatta şöyle bir şey var e, bu zamana kadar bu olimpiyatlara ev sahipliği yapan 21 şehirden yalnızca e, Japonya'daki Sapporo bundan sonra bir daha e, adil bir şekilde ve güvenli bir koşullar sağlayabilecek bir şekilde kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapabilecek durumda. Eğer ki e, emisyonlar yılın sonuna olimpiyat. kadar azaltılmazsa. Evet. Ve e, bu olimpiyatlarda da yeterli kar yine yok galiba. Evet evet yani burada şimdi e, %100 yapay kar kullanan ilk kış olimpiyatları olacak Çin'deki kış olimpiyatları. E bu da tabii önemli bir gösterge aslına bakarsak bizim için. E yaklaşık 100'den fazla kar jeneratörü ve 300 kar yapma tabancası kullanarak bu %100 yapaykar Onların e, da yapay tabii ki enerjiyle çalıştığını unutmayalım. Yani e kar yapmak için e aslında fosil yakıtlar ve inşallah yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Onu tabii bilmiyorum hı hı hı. ama sonuçta kar yapmak için e enerji kullanmak zorunda kalıyoruz. Gerçekten kış olimpiyatları konusunda yani Sorunlarla ciddi sorunlar karşıyasın. var. Bunu zaten bir süredir aslında bildiğimiz bir şey. Sadece kış olimpiyatları değil, kış sporları diyelim. Sadece yani, olimpiyatlar yani, değil. Çünkü olimp mesela geçen sene. Uludağ için uzun zaman beklendiğini hatırlıyorum. Evet. Yani orada bir kış turizminin belli bir mevsimi yapılamadı. Ya bu yaz olimpiyatlarında da buna benzer çok fazla sorunla karşılaşıldı önümüzde. Bu sefer Önceki sıcak yatağı, hava dalgaları, sıcak hava çarpmalar. Birçok maç yarıda kaldı, oyuncular hastalandı. Yine şimdi Katar'da Dünya Futbol Şampiyonası düzenlenecek ki yanlış bilmiyorsam ilk defa bir Dünya Şampiyonası kışın düzenlenecek. Öyle mi? Bunu evet. bak ben de bilmiyorum. Yani çünkü başka türlü başka türlü. şey Katar'da yazın yani bir futbol müsabakasının gerçekleştirilmesi yani kapalı alanda değil. Yani ne bileyim basketbol olsa olabilir, voleybol olsa, yüzme. Evet burada devasa şey kapalı şey, alanlar yapıyorlar ama futbol değil, stadyumu yani futbol imkansız. Futbol biraz evet, zor. Bence orada onları ne? da deneyecekler ama bu da büyük bir yine enerji e, yükü demek. Evet, e, evet. Yani gördüğümüz gibi aslında hep anlattığımız şey... Var olan eğlence biçimlerimiz, yaşam biçimlerimiz, tüketim hiçbirisi artık eskisi gibi kalamıyor. Bunu evet, iklim krizi böyle bir şey işte. Tabii burada Uluslararası Olimpiyat Komitesi de bu krizin farkında ve buna göre bazı adımlar atıyor. Önce Biraz da ondan bahsedelim. 2014'te öncelikle olimpizmin üçüncü ayağı olarak sürdürülebilirliği eklemiş durumda komite. Yine bu komite e, sporda ve tüm sektörlerde en iddialı emisyon tatillerinden de birisine sahip. E, COP26'da da, bu Glasgow'daki COP26'da da e, 2024'te doğrudan ve dolaylı emisyonlarını %30 azaltarak e, iklim pozitif olmayı hedeflediğinde e, duyurmuş. Yani spor etkinliklerinin, spor turnuvalarının, müsabakalarının, spor kulüplerinin artık e, kendilerini gözden geçirme zamanları geldi. Tabii sadece onların katkısıyla sonuçta cayır cayır. E, termik santraller kurarsanız e, bunlar evet. bir şey olmaz. Ama herkesin yapabileceği bir şey olduğunu e, görüyoruz. Görürüz. Türkiye'deki futbol kulüplerine de duyurulur. Çünkü mesela bu konuda da bir sürü çalışma var Almanya'da. Türkiye'de hala kimi transfer ettikten başka bir şey, şey konuşulamıyor. konuşulamıyor ne yazık ki. Evet. E son olarak bir haber daha aktaralım. Ondan sonra vaktimiz e, dolmuş, doluyor. Çok gibi az izliyor. kaldı Çok evet. Az son kaldı. bir haber sağlar herhalde. Şimdi yeni bir çalışma gerçekleştirilmiş ve bu çalışmaya göre dünyada 73 bin ağaç türü varmış. Bu e, Bunun yaklaşık 9 bini ise henüz keşfedilmemiş. Burada tabii ilginç olan e, Alan Turing'in e, Enigma'yı kırmak için kullandığı kod kırma tekniğini bu araştırmada kullanmışlar. Alan Turing zaten bilgisayarın hı hı. hani ilk mucidi olarak kabul edilen ünlü matematikçi İngiliz evet. ve bu araştırmada da daha önceden bildirilenden yaklaşık %14 daha fazla ağaç türü olduğu. Yani bir projeksiyon yapılıyor değil mi? Bir evet, projeksiyonla evet. hesaplanmış. Çünkü olmadığını bilmediğimiz bir şeyin sayısını hı, veremeyiz evet. ama artık bilim bu tür şeyleri <gülüyor> kolayca oluyor. hesaplayabiliyor. Kesinlikle. Yani burada bir de tabii ilginç bir çıktısı da var. Bilinmeyen türlerin yaklaşık %40'ının da e, Güney Amerika'da olduğuna inanılıyor. Yine aynı şekilde e, Amazon havzasının e, hektar başına 200 ağaç türüyle yerel düzeyde en yüksek ağaç türü ne e, ev sahipliği yaptığı da e, araştırmada ortaya konmuş. Evet, zamanımız e, bitti. Ben sadece bir Alan Turing'e e, selam göndermek istiyorum. Çünkü e, bilindiği gibi e, cinsel tercihleri nedeniyle çok zorluk yaşamış Birleşik Krallık'ta ona da bir toplumsal cinsiyet eşitliği selamı gönderelim bugünlük bu haftalık programımızda bu kadar gelecek hafta buluşmak üzere hoşça kalın habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır